Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlı Yayla Köyü'nde kurşun ve çinko madenciliği yapan şirket yurttaşların tüm itirazlarına rağmen cevher zenginleştirme tesisinin yapımına başladı. Yine aynı bölgede iki maden projesi daha olduğu öğrenilen başka bir şirketin de 2017 yılında sondaj faaliyeti yapmak için ruhsat aldığı yine çok yakın bir bölgede geçen Mart ayında Çinko, Kurşun, Bakır Ocağı projesi için çet süreci başlatıldığı öğrenildi. Tamamı tarım arazisi olan ve birinci derecede deprem bölgesinde bulunan arazilerde toplamda 3 maden projesi ve 1 flotasyon tesisi projesi var. Yenişehir Ovası'nın ve İznik Gölü'nün madencilik şirketlerinin rant uğruna feda edildiğini ve gözden çıkarıldığını belirten CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacı Kayışoğlu, Çevre ve Şehircilik. Enerji ve tabii Kaynaklar Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Kayışoğlu bölgenin göz göre göre felakete sürüklendiğini ifade etti. Toplamda 3500 hektar yani 35 bin dönümlük tarım arazisiyle su toplama alanında yürütülecek faaliyetlerin bölgede yaşamı ve üretimi felakete sürükleyeceğini belirten Kayışoğlu, bölge halkıyla birlikte buna dur diyebilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Gelelim Yunanistan'a. Sivil toplum örgütlerinden gönüllülerle birlikte Doğu Atika'daki Şinya plajında biriken çöpleri Bakan Hacı Takis onlarla birlikte toplamaya gelmiş. Ülke genelinde tek kullanımlık plastik ürünlerin olmadığı bir Yunanistan diye kampanya başlatmış. Yunan bakan tek kullanımlık plastik ürünlerden vazgeçme projelerinde ilerleme kaydediyoruz diyor. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada ise vazgeçilen ürünleri strofor saklama kapları ve bardaklar, kulak temizleme çubukları, tek kullanımlık çatal bıçak kaşık, tabak ve pipet şeklinde sıraladı. Açıklamaya göre bir ay sonra Yunanistan Başbakanı'nın talimatıyla Avrupa topluluğunun ilgili direktifi Temmuz 2022'den itibaren yürürlüğe girecek şekilde yasa tasarısına dahil ediliyor. Hacı Takis topluluğun tek kullanımlık plastik ürünlerin toplatılması ile ilgili direktifini sadece Avrupa Birliği direktifleri bunu zorunlu kıldığı için değil, aynı zamanda bu politikaya derinden inandığımız için uyguluyoruz diyor. Bu yeşili ve çevreyi korumaya yönelik bir politika demiş. Avrupa'da her yıl 26 milyon tonun üzerinde plastik atık toplanıyor. Bunların 3'te 1'lik kısmı yeniden işleniyor. Avrupa Birliği'nin verilerine göre denizdeki atıkların %85'ini plastik ürünler oluşturuyor. Deniz atıklarının %50'si ise tek kullanımlık plastik ürünlerden oluşmuş durumda. %27'si ise balıkçılıkta kullanılan olta takımlarından. Yunanistan'da her gün yaklaşık 1 milyon plastik bardak kullanılıyor. Buna göre yılda kullanılan plastik bardakların sayısı ise 350 milyon adedi buluyor. İnsanın hafızaları almıyor. Türkiye'de bu durum herhalde nüfus açısından baktığınızda Yunanistan'dan da beter. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağı'nın haberine göre Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyü'nde tarım alanları üzerinde yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral Projesi'ne karşı mücadele sürüyor. TMOBA bağlı odalar uzmanlıklarına göre rapor hazırladılar ve projenin iklim krizini tetikleyeceğini ve havayı kirleteceğini vurguladılar. Bölge sakinleri Avdan Termik Santrali'nin hayata geçmesi durumunda projenin köylerinde tarımı bitireceğini söylüyor. Santral projesi kapsamında inşaat sırasında Binlerce zeytin ağacının kesileceği öngörülüyor. Bölge sakinleri ve çiftçiler projenin çevresel etki değerlendirmesi raporuna da zaten itiraz etmişti. Projenin ÇED raporunda köye etkilerin hesaplanmadığına dikkat çekildi. İnsan sağlığına olumsuz etkileri de yeterince anlatılmadı. Raporlarda projenin iklim krizini tetikleyeceği ve havayı kirleteceği vurgulanarak kömürlü termik santraller en önemli sera gazı kaynağı Bilindiği gibi sera gazları küresel iklim krizinin en önemli nedeni küresel iklim krizi ise sıcaklıkların artışlarına, çölleşmeye, tarım alanlarının ve tatlı su kaynaklarının yok olmasına yol açıyor. Gıda ve insani amaçlı kullanılabilir su kaynaklarının yok olmasına yol açıyor dendi. Raporlarda özetle işletme kapandıktan sonra olabilecek ve süren çevresel etkileri ve alınacak önlemler konusunda hem yasal, hem de zamanlama ve teknik yetersizlikler ÇED raporunun güvenilirliğini gölgelemekte de denildi. TUM'a bağlı meslek odaları santralin ÇED raporuna yönelik 8 ayrı araştırma yaptı. Öte yandan Termik Santral Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğu da açıklandı. Ancak bölge sakinleri açıklamayı muğlak buldu ve kesinlik beklentisi içindeler. Zaten bu çağda artık kömürlü termik santral kurmak, işletmek, planlamak dahi Tamamen akıl dışı, mantık dışı. Kaz Dağları'nda altın madenlerine karşı mücadele eden su ve vicdan nöbeti koordinasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapacak. Çanakkale Adalet Heykeli önünde saat 14.30'da düzenlenecek basın açıklamasında sosyal mesafe kurallarına ve maske takma zorunluluğuna dikkat edilecek. Koordinasyondan yapılan açıklama da şöyleden Yaşanılan süreç gösterdi ki doğayı tahrip etmek, kamusal bir fayda yaratmamaktı. Süreç gösterdi ki bir kelebeğin uçuşu bütün dünyayı etkileyebilir. 5 Haziran, Cuma günü gençlerimizin ve çocuklarımızın da dışarı çıkabileceği bir saati gözeterek Kaz Dağları için adalet sloganıyla Çanakkale Adalet Heykeli önünde basın açıklamasına herkesi davet ediyoruz dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek dilekleriyle esen kalın.